18 Nisan Maceralı bir hayata alışmış olan ve şimdi Roma ilkbaharı etrafında coşmuşken onu görmekten dahi mahrum olup zamanını Aventino'da içe gömülen ifranmış bir koltukta geçirmek zorunda kalan arkadaşım Andrea kıyametin bu kadar sıkıcı olacağını hiç düşünmüş müydün diye soruyor. İyi soru, iyi bakış açısın. Nihayet sıkılmak. Ancak sıkıntı sisini dağıtmak üzere soruna bir başka açıdan bakılabilir kıyamet düşük hızda bir olay yakındaki yuvarlanmaları yakındaki heyelanları görebildiğimiz ancak yönetemediğimiz bir düşüş olarak görülebilir makro olay iklim değişikliği gibi ya da mikro olay virüsün yayılması gibi karşısında bilinçli iradenin güçsüzlüğünün ortaya çıkışı sindirmemiz ve üzerinde çalışarak geliştirmemiz gereken bir derstir. İrade süreçleri yönetemediğine göre bunu yapabilecek başka bir yeti var mı? Sıkılmamak için Pekin Bilimler Akademisi'nden çok zeki bir sinolog olan, ki bu da Çin'de dair şeylerden söz ederken ne dediğini bildiği anlamına geliyor, Francesco Sici'nin bir yazısını okudum. Sici, Amerikalıların Çin'den katrilyonlarca trilyon milyar tazminat istemesi haberinden yola çıkıyor. Onlara kalırsa bu berbat durumdan Çin suçlu. Lanet olası Wuhan'daki laboratuvarlarından bir virüs kaçtı. Bu haberi sakladılar ve saklıyorlar. Sonra onu Trump'ın ve Mike Pompeo'nun değişiyle Chinese virus'ı bize attılar. Ekonomimiz tekerlekli sandalyede ve make America great again sözünü verenler aptallaşmış vaziyette. Onlar şimdi bunu ödeyecek diyorlar. Suç Çinlilerde, onların yakasına yapışalım. Amerikalıların Çin bankalarında borçlarını iptal edelim. Amerikalılar her zamanki gibi ateşle oynuyor. Galiba Çinlilerin tepesi atarsa yumruk yumruğa çarpışmak üzere köşeden çıkıp gelecek kılıçlı kalkanlı mızraklı birkaç yüz bokserle karşılaşacaklarını sanıyorlar. Nine, geçen 1 Ekim'de o parlak füzeler ve yuvarlacık savaş başlıklarıyla yapılan geçidi unutmasalar iyi olur. Koronavirüsten öte, bu savaş başlıklarıyla kurban bilançosu yüze katlanır. Bunu iyi bilen Sishi, virüsün sonucunda başına alıp giden toplumsal felaketlerin yol açabileceği savaş deliliğine karşı uyarıyor. Amerikan halkının genlerinden gelen şapşallık, valilerinin önleyici tedbirleri kaldırmasını isteyen eli silahlı iri cüsseli adamların kol gezdiği Michigan ve Virginia şehirlerinde açıkça görülüyor. 1-2-1'e atıp yerlilere ateş açmaya hazırlanıyorlar. Ancak sorun şu ki, şimdi karşılarında at sırtındaki kızılderiller değil, disiplinli, totaliter bir teknomiliter güç var. Psikoçöküntü Günlükleri Franco Bifo Berardi çeviren ve okuyan Serhan Ada